Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı. Hoş geldiniz. Günaydın. Biz yine tam takım buradayız. Tayga'da. Annesinin kucağında şu anda. Ee, her şeyden önce yani bugünün, ya bugüne başlamadan önce e, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak istiyoruz. Evet. Tüm dünyaya barış dileyerek. E, şimdi ben bir e, nasıl diyeyim? Çok ilginç bir kitap var e, önümde çünkü e, biraz m, Türkiye'de bizim çocuk edebiyatında çok az değinilen e, konulardan, çok az e, hakkında konuşulan e, konulardan ve zaten sokağa çıktığınız zaman ya da işte ne bileyim bir kamu binasına girdiğiniz zaman, bir parka bahçeye girdiğiniz zaman e, yani o kadar ihmal edilen bir şey ki ihmal edildiğinin bile farkında değiliz yani o kadar ihmal edilen bir şey. <gülüyor> Bir konuda bir kitap. Kitabımızın adı Doğum Günü Armağanı. Kaynak Çocuk'tan çıktı. Kaynak yayınlarının çocuk kitapları arasından çıktı. Erol Büyükmeriç tarafından yazıldı. Ve Serap Deli Orman tarafından resimlendirildi. Zaten bakar bakmaz Serap Deli Orman bunun çizeli evet. diyor insan yani. Ondan hiçbir son yok. İlk kitaplarım dizisiymiş. Şimdi kitap işte resimli bir kitap. Biraz uzunca metinli bir resimli kitap. İşte heyecanlı bir çocuk var bir sarman kedi var bir anne var işte anne dışarıya çıkacak çocuk diyor ki ya arkadaşlarım senden önce gelirse ne yapacağım ne edeceğim vesaire işte annesi diyor ki yok diyor çabuk gelirim işte bu arada işte anahtarını bulamıyor annesi tam çıkacak diyor ki işte masanın üstünde az önce koymuşsun ya diyor İşte annesi de sen olmasan ne yapacağım ben diyor çocuk çok ilginç bir cümle kullanıyor kulaklarım görür benim diyor. Yani böyle başlıyor. Çok hızlı bir girişimiz var. Uh -huh. e, ve kulaklarım görür benim diyor. E, çünkü e, çocuğun gerçekten de kulakları görüyor. Gözleri görmüyor. E, ve işte anne çıkıp... E, çıkmadan önce bir de şey var. Aldığı bir armağan var. E, uh -huh. işte, e, şeyde Çocuk da farkında armağanın. Annesi o armağanı bir yere kaldırıyor. Kaldırırken de minik bir numara yapıyor. Uh -huh. İşte raflar var önünde. E, raflardan birine koy... E, raflara yöneliyor ve tam... ...bir alttaki rafta şekerliğin yerini oynatıyor... ...çocuk tabi kulaklarıyla gören bir çocuk olduğu için... ...hani hı hı. zıt hemen şekerlik... ...onu tespit ediyor vesaire... ...sonra anne üstteki rafa koyuyor ama... Hı. ...hediyeyi... ...ondan sonra e, çıkıyor... ...evden ve... ...işte... E, ...hani... ...çocuk hediyenin ne olduğunu bilmek istiyor vesaire... ...anne çıktıktan sonra tabii ki işte... ...sarmanla e, birazcık... E, ...eğleniyorlar, haşır haşır ...ve yine benim için çok önemli... E, ...bir sahneye geliyoruz kitapta... Çünkü e, kitap okumaya başlıyor e, görme engelli bir insan. Nasıl kitap okur? Hani Hı -hı. Şimdi çocuklara bunu anlatmak çok zor olabilir. Evet. Ama burada kitapta e, doğrudan görüyoruz. Çünkü Arda'nın e, önünde... Ha, bu arada çocuğun adı Arda da Ben baştan bir söylemedim. Çocuk çocuk deyip durdum sanırım değil mi? <gülüyor> evet. Mu? Ya evet adı Arda. <gülüyor> Ondan sonra e, Arda'nın önünde e, bir kitap var. Ve gerçekten kitap okuyor. İşte... E, hem de önemli bir konuda bir kitap okuyor. Renkler üzerine bir kitap okuyor. Brail alfabesiyle yazılmış bir kitap. Yani işte Louis Braille'in altı noktadan yola çıkarak düzenlediği körler alfabesi kabartmalı noktalara dokunarak işte o her nokta dizisi her bir nokta bloğu diyelim. Hı hı. Bir harfe denk geliyor ve onları yan yana koyarak aslında bizim gözümüzle yaptığımız şeyi harfleri yan yana koyup heceleri, heceleri yan yana koyup kelimeleri vesaire. Aynısını parmak uçlarıyla e, yapıyor ve kitabı okuyor ve bu arada işte renklerle ilgili e, bir kitap o nasıl olabilir? Yani şimdi bu da çok evet, ilginç yani bir hem konu. Hem görmeyip hem renkleri nasıl anlarsın? İşte e, renkleri tanımak diye sayfa işte okuyor parmaklarıyla ben de şimdi o metni okuyorum. Hı hı. Renkleri tanımak. Varlığımı ısıtan güneşin okşayıcı, dokun, okşayıcı dokunuşu sarı durdu. Ayağına sürtünüp duran sarmanın kuyruğunu okşadı. Senin rengin yani canım dedi. Yani şimdi o kedi sıcaklığıyla güneş sıcaklığı ve sarı ve sarman yani hepsi <gülüyor> bir araya geliveriyor birden. Tabi bu e, çok güzel bir örnek olmuş. Yani ben çok e, etkilendim bu sayfadan. işte e, dünyayı çevreleyen gökyüzünün rengi mavi. İşte annemin bakışları öyle olmalı hı hı. diyor mesela. Ee, i̇şte Bahar'la birlikte uyanan doğanın rengi pembe ki bu işte e, metnin tetiği bu. O zaman ne geliyor aklına? Hediye. Çünkü hediyesi pembe kurdeliyle sarılıydı hı. ve rafa kaldırılmıştı. Bunun üzerine Arda e, hemen kalkıyor ve e, hediyesinin ne olduğunu çok meraklı da bir çocuk olduğu için... <gülüyor> ...kitabını bir kenara koyup hediyenin ne olduğunu öğrenmeye... Gidiyor ve o şekerliğin durduğu yeri çok iyi bildiği için işte sandalyenin üzerine çıkıyor. Uzanıyor o şekerliğin olduğu yere ama bulamıyor oraya. Ee, ve hani bu o, konu orada ve e, işte o sırada ararken e, armağanını şekerliği düşürüveriyor. Şimdi şekerlik e, cam bir şekerlik düşüyor ve kırılıyor. Hmm. Ve o gözleri görmeyen bir çocuk. Ya çok güzel. Bu yani, noktada evet bir anda zorlaşıyor. Şimdi hayat bambaşka bir şeye dönüştü. Yani bunu anlatmak çok kolay olmazdı. Evet. Bu çok iyi bir örnek. Ee, etraf cam kırığı, e, yalın ayak arda, sandalyenin <gülüyor> üzerinde, yani işte e, şey gibi tıpkı ıssız bir adaya düşmüş bir hani Hiç denizci kazazeyi kazazeyi. Kaza e, evet yani kaza geçirmiş bir denizci, yani işte, ıssız bir adaya düştü minicik. Hani onun gibi bir durumda şu anda. Çünkü görmüyor. Eğer inip yürümeye kalksa, e, hani ayakları paramparça olacak vesaire. Yani bizim için ne kadar kolay atlatılabilecek bir durum? Evet. Ya da nispeten kolay atlatılabilecek bir durum. Ee, i̇şte bir duyumuz ortadan kalkınca neye dönüşüyor? Yani günlük hayatın işte o yüzden ihmal ediyoruz zaten. Bir e, işte ne bileyim metrobüs ağları yapıyoruz da insan gibi çıkılacak bir tane e, şey koymuyoruz oraya engeller için falan. Yani evet. hani e, çünkü bu böyle bir şeyi farkında değiliz. Bunu kolayca atlatıyoruz çünkü umursamıyoruz gerisini. E, i̇şte bu. Ne yapacağını şaşırıyor. İşte o sırada ayak seslerini dinliyor. Tam birisi gelecek gibi oluyor ama o üst kattaki teyzeymiş ayak sesinden onu çıkma, yürüme, yönelme seslerinden anlıyor. Derken işte tekrar sesleri duyuyor. Bu kesinlikle annesinin topuk sesleri. Çok iyi tanıyor onu. Hatta annesi gelirken duruyor. Aa, diyor. Dün düşürdüğüm e, misketi arıyor çiçekliğin arasında. Hah, buldu onu da filan. Bütün sesleri dinliyor. Müthiş yani. Evet. Ve e, işte annesi geliyor, durumu görüyor. Tabii ki işte canı alıyor, etrafı e, temizliyor ve hani... ...çok anlayışlı bir anne... Ee, ...işte misketini de veriyor... ...durumu hani toparlıyorlar ve... E, ...keyifli bir şekilde bitiyor... ...hediyesini de arkadaşlar gelmeden önce açmayı... ...başarıyor Arda sonunda... <gülüyor> ...şimdi kitabın öyküsü bu... ...bu... E, ...çok çarpıcı... E, ...sahneler içeren... E, ...çok keyifli bence bir öykü... E, ...çünkü bu... E, ...anlatılması zor... E, ...sahneleri çok güzel... ...bağlamış evet. Erol Büyükmeriç... Yani ben şeyde çok mesela etkileniyorum o yani cam kırılıyor ya da işte o kitap ortaya çıkıyor. Hani alfabeyi Hı -hı. E, okuyor mesela onları anlatmak evet. çok kolay yani değil çünkü gerçekten. Yani bir empati kurduruyor bize. Braille alfabesinden bahsettim. Benim aklıma şimdi bir şey geldi. Sen e, birkaç hafta önce e, çocuklarla görme... Engelli insanların Şu yaşantısı üzerine bir etkinlik, etkinlik yapmış. Etkinlik dizisi evet bir etkinlik dizisi. Bir bahsetsene dizisi. orada da hani çocukları evet. görmemeyi, görmemenin evet, orada... nasıl bir şey olduğunu göstermeye çalışmıştı. Yani mi? evet orada zaten Louis Braille'in hayat öyküsünden yola çıkarak işte bir okulda etkinlik, bir etkinlik dizisi gerçekleştirdik. Evet işte Üsküdar Amerikan'da bir etkinlik dizisi gerçekleştirdik Fatma Hanım'la birlikte orada işte eğitim koordinatörü. Ee, bu etkinlik dizisi e, yani Fatma Hanım kitabı işte Louis Braille'in hayatını çalıştıklarını çocuklarla e, öğrencilerle söyledi. Ve etkinlik sipariş ettiler ve onun üzerine e, ben de oturup ne yapabilirim diye e, düşünmeye başladım ki bu e, açıkçası e, görmemeyi hissettirmekten başka bir e, olanak yok. Böyle bir şey anlatırken. Yani e, hadi düşünün bakalım çocuklar neymiş bu falan gibi şeylerle olmuyor. Dolayısıyla etkinlikleri e, görmemek üzerine e, mümkün olduğu kadar e, kurgulamaya çalıştım. Ve işte mekanı, bedeni, e, sesi e, katarak e, bir dizi etkinlik yaptık. Geri dönüşleri yani çocuklardan geri bildirimler genelde çok olumluydu. Yani hepsinin e, de bu konuyla ilgili e, geri bildirimleri genelde olumluydu ve... E, etkinliklerin hedefine ulaştığını gösteriyordu. Şimdi buradaki yani benim tasarladığım etkinliklerle Evrol Büyük Mil için kurgusunda da çok ciddi paralellikler var aslında. Hı hı. Çünkü ben de e, mesela sese çok önem verdim. Kulaklarla görmek meselesine hı hı. kulaklarım görür benim ya. Yani ben bu cümleyi görünce de zaten ayrıca hı. hani. Gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Bu arada şu ayrıntıyı da atlamayın, Görmemek üzerine kurguladım ama... ...bütün dört hafta boyunca o etkinlik... Bu ...süresinde çocukların gözleri hep kapalıydı değil mi? Evet, çocuklar beni hala görmediler. Ee, etkinliklere gözleri bağla, bağlı... ...gözleri kapatılmış halde geldiler... ...ve gözleri kapatılmış halde çıktılar. Beni görememekten biraz şikayetçiler hala. <gülüyor> ama e, aradığım his de bu evet, zaten. Evet, kafalarında bir resim oluşmuş oldu böylece. Ve görememek... Evet. ...yani ben onu... ...hedefliyordum. Zaten bence o anlamda... ...yerini buldu. Şimdi burada da... Yani ...bu kitapta da... E, ...karşıma çı çıktı... E, hani ...doğal olarak aklın yolu bir... Hı -hı. ...mi demeli bilmiyorum yani. İşte mesela... ...kulaklarım görür benim. Bu cümle çok güzel... ...bir cümle. Çünkü çok iyi anlatıyor... ...durumu. Evet. Yani Arda kulaklarıyla... ...görüyor. Bir sürü insan kulaklarıyla görüyor aslında. Müzisyenler var böyle. Ressamlar var... ...vesaire. Bir sürü insan bir sürü bir şey... ...üretiyor. Mesela Eşref Armağan diye... ...inanılmaz bir ressamı var... Evet o da parmakları yani, iyi görüyor diyebiliriz Ama şimdi mi? şöyle bir farkı var. Çoğu sanatçı görme engelli sanatçı özellikle ressam, heykeltıraş vesaire olmuşsa çoğunlukla sonradan görme yetisini yitirmiş. Ve e, hani bir miktar ışık algılayan vesaire yani görme engellerin tüm dünyadaki görme engellerin sadece yüzde onu kesinlikle görmüyormuş. Hmm. Geriye kalanı işte ışık, silüet bir şeyler hani bir birazcık bir şeyler Yititçi varmış. Var. Yani... Fikir verecek kadar değildir. Ama ne bileyim... ...mesela ışık değişince onu anlıyor anladığım hı hı. kadarıyla. Şimdi bu... E, ...Eşref Armağan'sa görmüyor yani. Doğuştan değil evet, mi? Evet, görmüyor. Hiçbir şekilde görmemiş ama müthiş resimler yapıyor. Hatta onunla işte belgesel çekildi... ...perspektif denemeleri yapıldı. Yani perspektif... Evet. Denedi yani oldu. Yani bir şekilde onu savdular. Bayağı e, nörologlar falan tabii, bayağı ince. çalıştılar onunla çok. çok tabii özel bir durum olarak çok e, incelendi, çalışıldı yani yaptı. Şimdi tabii onun da sıkıntısı bu. Ben eserlerimle bilinmek istiyorum diyor aslında. Yani tabii. Resimlerimle bilin istiyorum aslında diyor. Ama hani bir yandan da böyle bir durum var. Onun gibi birçok sanatçı var. Yani e, dolayısıyla hani kulaklarıyla gören, e, kulaklarıyla yaşayan, parmak uçlarıyla gören bunlar bizim bilmediğimiz şeyler. Yani biz gözlerimiz, gözleri gören insanların bilmediği şeyler bunlar. Kulakları duyan insanların da bilmediği bir sürü şey var. Kulağın duymayınca ne oluyor bilmiyorsun. Uh -huh. e, dolayısıyla bir sürü şey ihmal ediyoruz. Ben hep oraya takılıyorum. Yani biz e, eksiğimiz değil bizim diye ihmal ediyoruz bir sürü şeyi. E, şimdi burada kulaklarla görmek meselesi o yüzden çok önemli. Şu cam kırıkları sahnesi o yüzden çok önemli. Yani bunların... E, Çocuklara bu şekilde verilmesi çok da ustaca verilmiş yani bütün bunlar. Hiçbir şey yok burada. Nasıl söyleyeyim? Bir gerilim sahnesi var ama böyle dehşete düşürecek, korkacak falan. Mesela Ve benim çok hoşlanmadığım hani vicdan başlığı altında acıma duygusu yaratacak o çirkin bir şey yani. yani. Öyle bir şey yok çünkü hani çok saçma bir duygu. Yanlış bir duygu o yani. Hani nasıl denir böyle bir cümlede yanlış bir duygu diye bir cümlede nasıl kurdum bilmiyorum ama. Yani oralara gitmiyor kesinlikle. Çok son derece nesnel bir Anlatımla yani hı hı. durumu gerilimini veriyor vesaire durumun şartları bize gösteriyor vesaire ve bu e, çocuklara anlatmak için bütün bu durumları çok iyi tasarlanmış bir kitap zaten Serap Deliorman'ın Orman'ın e, resimleri de gayet güzel anlatıyor her şeyi yani son derece keyifli resimleri var Serap Deliorman'ın Orman'ın çizgileri var e, burada da öyle şimdi mesela şu yukarıdan görüyoruz sahneyi mesela ya da işte e, Arda'nın gözleri e, hiçbir zaman bizim bakmasını umduğumuz yere bakmıyor. Evet. Yani Ama normalde bu olmaz Metinde yani. de özellikle Arda görmüyordu. Arda'nın gözlerinde bir problem vardı. Herhangi bir böyle bir ifade de yok değil mi? Sende yok hayır tabii. Sadece olaylardan çıkarıyoruz bu, bunu. Bunun durumu görüyoruz yani Hı -hı. biz bunu yaşıyoruz. Arda'yla beraber bu durumları yaşıyoruz ve hani böyle olduğunu anlıyoruz. Zaten dediğim gibi şimdi Serap Deli Orman'ın çizgilerinde de yani Arda'nın e, annesiyle konuşurken gözleri başka yerde. Evet. Hani ne bileyim bir şey düşüyor mesela o başka yani o öyledir ya çünkü. Hı -hı. Ee, hani iyi duyan kulağını mı yönlendiriyor artık bilmiyorum hani öyledir burada da aynı şekilde ve dolayısıyla e, görsel olarak da biz bu durumu yaşıyoruz zaten. Evet. Ya baştan sona çok iyi çalışılmış böyle bir konuyu bu zor bir konu çocuklara anlatmak için çok çok güzel başarmış bir kitaptan söz ediyoruz. Yani bu kitap e, oturup annelerin babaların çocuklarına alıp birlikte okuyup üzerine konuşup hatta sokağa çıkıp denemeler yapmaları mesela işte Sokağa çıkmasınlar, bahçede yapsınlar, evde yapsınlar. Bir gözlerinizi bağlayın, bir dolaşın bakalım evde. Hı hı. Yani bir hani şöyle bir masaya çarpmadan geçebiliyor musunuz bakalım oradan? Hı. Ondan sonra şeyi düşünün, kaldırım yüksekliğini, üst geçit teknolojisini, yani otomobillere teslim edilmiş yollardaki. Ağaçların ortasında elektrik direklerinin, çöp kovalarının, yani, arabaların olmasını. İşte kaldırma park edebilen şeyler var. Yani <gülüyor> hani. Çok ağır küfür ettim orayı siz doldurun. Türler. Ondan şey ya tür filan yani hani şey yani kaldırıma park ediyor ya düşünsene nasıl bir şey yani o. Neyse ondan sonra e, tabi belediye getiriyor çöp konteynı yok işte mesela cam şişe toplamak istiyor yani bu ne kadar olumlu bir iş kaldırımın ortasında. Peki o reklam panolarına ne diyeceğiz? Otobüs durakları. Otobüs durakları ne diyeceğiz? 3-5 adam para kazanacak diye reklam panolarından. Neyse şimdi yani bu konu oralara gider yani bir gözlerinizi bağlayıp evde bir dolaşın çocuğunuzla ondan sonra bunlar üzerine de beraberce düşünün o zaman bu kitap daha da e, amacına evet. ulaşmış olur bence belki hani dünyayı birbirimiz için daha da güzel bir yer haline getirebiliriz e, bu şekilde diye umuyorum. Şimdi bu kitabı yayın sırasında edeceğiz. Evet. çekilişle bir dinleyicimize armağan edeceğiz. Evet, Kaynak Çocuk'tan Çıkan Doğum Günü armağanı Erol Büyükmer için yazıp Serap Deli Orman'ın resimlediği bu kitabı şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayan dinleyicilerimizden birine çekilişle armağan edeceğiz. Şarkının adını sen hatırlıyor musun? Şark Hatırlıyorum. Al Pacino Kadın Kokusu ha. filminde görmeyen birisini canlandırıyordu. Orada çok güzel bir tango sahnesi vardır. Ee, orada çalan şarkıyı çalacağız şimdi. Carlos Gardel söylüyor. Una Cabeza. Telefon numarasını vereyim. 0212 343 4040. Kaynak çocuktan armağan ettiğimiz doğum günü armağan adlı kitap için aramaya devam edebilirsiniz. Çünkü yayının sonunda gerçekleştiriyoruz çekilişi. Hala telefon alıyoruz. Ee, yaş grubunu büyütelim biraz. Elimde e, gençler için işte 12 yaş üzeri çocukların ilgisini çekebilecek bir e, kitap var. E, adı Göç. Julie Bertenya tarafından yazılmış. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı ve e, Berna Kılınçer tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bu kitapta da yine var olan ama bizim göz ardı ettiğimiz bir konudan söz ediliyor. Küresel ısınma. Küresel ısınma artık olmuş bitmiş. Küresel ısınmış yani. Küresel ısınmış. 2100 yılındayız. Dünya tamamen sular altında kalmış. Ee, hikayenin kahramanı olan Marabel isminde işte 15-16 yaşlarında bir kız var ee, ailesiyle birlikte kanat adını taşıyan bir adada yaşıyorlar ee, adada çok zor hayat. Ee, hayat şartları çok zor çünkü e, dünyanın iklimi artık e, çok bozulmuş durumda çok şiddetli fırtınalar oluyor deniz sürekli adaya saldırıyor ve e, her gün adanın bir parçasını yutuyor işte günlerce aylarca evlerinde hapis kalabiliyor bu insanlar. Ellerinde kaynakları da yok. İşte var olan ellerinde ne kaldıysa artık ıvır zıvırla tekrar vinalarını, evlerini onarmaya çalışıyorlar. İşte ağaç da yok orada. Ya bayağı zormuş durumları yani. Çok zor ve bir süre sonra ada batacak artık. Zaten dünyanın geri kalanına ne olduğuna dair de bir fikir. Bütün yani iletişimde dünya, evet, kopmuş. Tabii. Dünya sular altında ve bir yerlerde büyük deniz üzerine kurulmuş gök kentlerinin yapıldığı söyleniyor. Bir efsane gibi bu. Ha, deniz üzerine kurulmuş gibi. Böyle şey var. Mega e, mimarlık projeleri var. Böyle. Evet. Onlara benzeyen bir şeyler herhalde. Evet. Ee, yani bununla ilgili de bir fikirleri <gülüyor> yok. Ee, işte Mara'nın bir siber viz diye bir şeyi var yani bilgisayarın daha hmm. gelişmiş e, bir versiyon işte gözlüklerini takıyor ve onun içine dalıyor e, hmm. biz, internet dediğim şeyin e, çok daha gelişmiş bir e, nasıl diyeyim simülasyon gibi bir şeyin içine giriyor yani orada e, yıkıntıların arasında dolaşıyor yani ölü web siteleri mi artık hmm. ziyar, sanal ölü alemler içerisinde dolaşarak işte bilgi topluyor bir şeyler öğreniyor ee, en büyük tutkusu bu Mara'nın ee, ve bir gün yine o alemin içinde dolanırken e, birisiyle karşılaşıyor yani orada birisini görüyor ee, gerçek mi değil mi emin olamıyor ve konuşuyorlar yani gö Gören gördüğü kişi de Mara'yı gördüğü için şaşırıyor aslında adının tilki olduğunu söylüyor ve e, yeni Mungo e, diye bir e, şehirden yeni dünya işte bir yerden bahsediyor o denilen şehirlerdenmiş ve onun varlığını öğrenince Mara bunu işte ailesine söylüyor. Sonra ailesi kasaba halkıyla konuşuyor. ya yani adanın birkaç ayı kalmış durumda artık ve gemilere atlayıp işte ellerinde tekneler ne varsa oraya doğru gitmeleri gerekecek. Karar veriyorlar buna. Ee, ve yola çıkılıyor. Adanın yaşlıları gelmek istemiyorlar. Bizim e, hayatımız burada sona erebilir diyorlar. İşte yaşlıları geride bırakıp yola çıkıyorlar. Peki neyle çıkıyorlar? Teknelerini vesaire? İşte balıkçı tekneleriyle <gülüyor> falan ellerinde ne varsa. Ve sonunda o şehri buluyorlar. Yani e, şey bekliyorsun değil mi? Böyle yola çıktıktan sonra biraz zorluk yaşayacaklar. Şehri Bilmiyorum. bulacaklar. Tabii bir şeyler ve olsa gerek son, yani Çok mu yakınmış meğer? E, yani böyle bir şey yok, Çok çabuk gibi buluyorlar. Aa ne kadar kolay oldu diyorsun da. Ama zaten asıl mesele ondan sonra başlıyormuş. E, ha, bulmak zaten evet. iş değilmiş yani. O, e, <gülüyor> deniz, denizin üzerindeki o şehrin etrafı denizden başlayan böyle yüksek duvarlarla çevrelenmiş. E, ve duvarların dışında başka bir sürü yüzlerce tekne var. İnsanlar orada sefil olmuşlar. Yani başka insanlar da bulmuş orayı. Ama o duvarları aşamıyorlar. İçeriden polisler geliyor. E, zaman zaman ateş ediyorlar. Bu insanlar içeri almıyorlar. Yani saldırıyla karşılaşıyorlar. E, zaman zaman da... Mülteci kabul etmeyen bir şey yani. O şehrin bütün pis atık suları dışarıya verildiği için zaten hastalık e, kol geziyor. Ara arada çıkıp böyle sağlıklı çocukları, gençleri toplayan bir grup var. Alıp şehre götürüyorlar. Ha, köle olmak üzere mi? Muhtemelen. Yani ne olduğunu da bilmiyorlar. Bayağı bir distopya yani bu evet. aslında. E, Mara Bu arada işte e, başına bir sürü şey geliyor, zorluk yaşıyor. Ailesiyle ilgili e, bir şeyler oluyor, bitiyor. E, i̇şte bir tane arkadaşını kaybediyor insanlar. Çünkü orada ölüyorlar. Hı hı. E, bir biçimde nasıl oluyorsa artık o ayrıntılarını söylemeyi o duvarı aşmaya başarıyor. Ama şehre giremiyor yine. Şehrin altında o şehrin üzerine kurulduğu bir toprak parçası var yine. E, ve orada ağaççılar adını taşıyan bir grup insanla tanışıyor. Aşağı dünyada yaşıyorlar. Hmm. E, kendi efsaneleri oluşmuş. İşte e, çok yaşlı bir Candle Rings diye bir yaşlı kadın var liderleri gibi işte bizim şu an bildiğimiz dünyayı görmüş yaşamış bir kadın, o yüksek şehirlerin nasıl kurulduğunu bilen bir kadın, yani onun da bir hikayesi var aslında Mara zamanla öğreniyor bunu e, ve o aşağı dünyadan yukarıya çıkmaya e, çalışıyor. E, yukarıya çıktıktan sonra ne oluyor? Ondan sonra Mara kurtuluyor mu kurtulmuyor mu? Bunu e, söylemeyeyim ki çünkü bu kitabı kitap burada bitmiyor. Doruk diye devamı da Hı. çevrildi. Orada çok daha başka bir yolculukla karşımıza çıkıyor Mara. Yani şehre girdikten sonra olup bitenleri ikinci kitapta mı? Oynuyor? Hayır şehre ha. giriyor ama orada. Ha ha, tamam anladım. O maceranın sonunda ikinci kitap evet, başlıyor. Anladım. Yani tilkiyle Aha. bir biçimde karşılaşıyorlar. Tilkinin kimliğini hmm. öğreniyor. Tilkinin işte. E, bu dünya içerisinde önemli bir rolü var aslında. E, Mara'nın e, ağaçlar için de çok önemli bir rolü var. Ama işte bunları e, hikayenin tadını kaçırmamak için anlatmayayım. E, Julie Bertaglia bu kitapla Whitbread yılın çocuk kitabı adayı olmuş. Hı hı. E, ve kitabın çıkış noktası da 1999 yılında gazetede gördüğü bir haber. Güney, Güney Pasifik'te iki tane adanın sular hı hı. altında kaldığı haberi. E, çıkıyor işte insanlar köylerin daha yukarılara taşıyorlar ve tüm dünyanın dikkatini çekmeye çalışıyorlar bir sorunla ilgili. E, 14 yılda ne değişti insanlar bunun farkını yani, bilemiyoruz evet. ama sonuçta böyle bir eser ortaya çıkmış. E, belki Önemli bir, bir e, evet. konu küresel ısınmaya dair, yani olabileceklere dair e, bir e, distopya hikayesi e, benim hoşuma gitti çok severek okudum. Ayrıca güzel bir maceraya da benziyor. Şimdi yine süremizin e, sonuna geldik. E, ben kaynak çocuktan çıkan doğum günü Armağanı kitabını kimin kazandığını açıklamalıyım. Ee, dinleyicimiz Emine Sürmeli'ye göndereceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.